Bugün stüdyoda iki mühendis konuğum var. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul şubesi müzik grubu direktörü, müzisyen dostumuz sevgili Mircan Kaya ve eee e, mühendisleri odası yüksek yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda yine İMO İstanbul şubesi sosyal kültürel etkinlikler kurulu yürütücüsü sevgili Fısun Sümer. Hoş geldiniz siz de. <gülüyor> Ee, biraz müzik grubundan söz ederek başlayalım mı? İnşaat Mühendisleri Odası müzik grubu ne zaman kuruldu? Ee, ben bir inşaat mühendisi olarak Hı. ama biraz sıra dışı bir inşaat <gülüyor> mühendisi diyelim. Çünkü e, çok self-starter ve hep e, ileri teknolojik Hı. şeylere meraklı. işte kendi başına proje yapan, proje büros olan bir mühendis oldum. Ve İnşaat mühendisleri odasının da üyesiydim başından beri. Hı. E, projelerimi e, onaya götürdüm, götürürdüm, giderdim, gelirdim ve e, e, Mühendissel Odası Kültürel e, Faaliyetleri Açık bir kurum olarak e, albümlerin yayınlandığında doğallıkla ilgi gösterdiler. E, e, i̇mo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 E, ...görmek onlarda bir şey, bir farkındalık ya da bir e, belki de umut e, olabiliyormuş bu, yapılabilirmiş bu gibi bir e, de, algıya yol açmış olabilir. Böyle bir e, ateşleme ile başladı her şey. Ve zamanla e, işte benim müzik çalışmalarım e, arttı. Mühendislik çalışmalarım da paralel olarak hep yürüyordu e, önemli projelerde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 Ben Tarya'daki ileri master çalışmamdan dönmüştüm galiba o sıralar yani 2011, 2011, 2011 konser değil mi? Daha önce başladık. 2013'te ilk konser 2012, i̇lk konser. 2012. 2012. İMO'da evet. verilen evet. şubede verilen evet. konser. ...ama çalışmaların başlangıçı... ...2011. Olabilir, tamam. Olmuş. Epey 90 oldu, 90 sanki 10 yıla yaklaştı... ...gibi 90 geliyor 90. bana. Ee, ilk mini konserlerimizi... ...Harbiye'deki şubede... ...sadece üyelere veriyorduk. Daha sonra işte daha büyük... ...konser vermeye hazır olduğumuzda da... Biz çalıştık, sen <gülüyor> dostlar korosuyla uzun zaman... ...konserler vermeye başladık. Bugüne kadar... E,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 Ee, ve bir e, manifesto olarak bunu insanlara ulaştırmak. Hı. Bu amaçla çalışıyoruz. Ben hemen ekip arkadaşlarımı tanıtmak evet, istiyorum. Zaman zaman değişiyor. Var, zaman, ee, var. zaman zaman ekip azalıyor, artıyor. Çünkü hepimiz mühendisiz ve mesela Hı. iki arkadaşımız e, son anda e, bir tanesi Arjantin'e gitmek zorunda kaldı. İşlediğini bir doktoralı ile. mühendis e, yüksek e, teknoloji enstitüsüne görevli olarak e, taşındı.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 ...Turkay Zengin e, perküsyon ve Buzuka çalıp vokal yapıyor. Hmm. Veys Özcan bağlama, Asımcan adı güzel, güzel. ki Arjantin'e gitti hmm. perküsyon çalıyordu. E, her konsere e, yanımıza destek ekip, e, e, konuk, konuk e, müzisyenler de alıyoruz. Çok da. Ee, bu konserde Adem Temiz Akordion'da, yıllardır Adem'le birlikte çalışıyorum. Hemen hemen her albümümde vardır Adem ve TRT Müzik, e, televizyon kanalındaki kanavişi programımın da e, e, ana müzisyenlerinden biriydi. Merih Aşkın ve Perdiyesiz Gitarda, bir grup. Evet, İsmet Kızıl Perküsyon'da bizimle birlikte olacaklar. Bayağı. Güzel bir repertuar Peki, yaptık diye düşünüyorum. Konserin tarihinde siz söylerseniz dinleyicilerimize. <gülüyor> 7 Şubat 2020'de. Nerede olacak <gülüyor> konser? Cem, Şişli'de, Cemil Candaş, Kent, Kent Kültür, Kültür, Kültür Merkezi'nde, Merkezinde olacak. Davetiye mi giriş? Ee, Nasıl olacak? Giriş, Bilet? Giriş ücretsiz. Ee, Herkes gelebilir. <gülüyor> bekliyoruz. Asına, evet. evet. Herkese açık doğru. İnşaat mühendisleri e, odasına e, Üyelerimizi ve yakınlarını e, Müziğe ilgi duyanları bekliyoruz Bir de Ücretsiz bizim bir konser Bizim olacak. konserlerimiz tamam. e, bayağı interaktif oluyor e, Salonla birlikte söylüyoruz Bunu Evet izledim belirteyim. birkaç gidiyor e, O yüzden eğlenceli Olacağını düşünüyorum ikimiş şarkıdan diyeyim. Sonra yine devam edelim mi? Bu Olur. yüzdürdüm filikamı. Ee, tamam, denim. konserde <gülüyor> Evet, konserde Kurupta de söyleyeceğiz. Şimdi, Hatta horon da oynayabiliriz. Horon iyi horon oynayan veya iyi oynamayı, horon oynamak isteyenler de konsere gelir bilirler. Ön tarafta horon alanı var çünkü. Bu bir Karadeniz türküsü mü? Trabzon. Trabzon. Siz zaten Karadeniz'den, Doğu Karadenizliyim. Tabii. E çok zengin yani, bir çok kültür <gülüyor> Sevdiğim okudum. bir türkü bunu single olarak da yayınladım. Eee tamam. konserde de yorumlayacağız Peki, birlikte. Yüzdürdüm filikamı. Dinliyoruz. Can Kaya'dan bir Karadeniz türküsü dinledik. Yüzdürdüm filikamı. E şey, müzisyenler kimlerle çalıştınız? Bu, bu, bu, bu, bu parçada çok Türkü kalabalık bir ekip var. Hmm. Ee, Yerel piyano da mı? E asyonamik. bütün parçalarım ya bütün yayınlanmış olan bütün parçalarımda hmm. eşçilde de eee hem e, e, yerli ustalarımız var. Hmm. Hem yabancı müzisyenler var. Hepsi uluslararası prodüksiyonlar. İlk parçada da Göksel Baksa Gir, Uğdal Tokçan, Baki Kemancı üçlüsü. Ama trompet de Roger Mills vardı. Hı -hı. Abi Halik yurt dışında Sonphonic Records'ta eee Osman Kent tarafından mastering yapıldı. Şey. Yüzdün Filikamı da piyano da e, var. E, tulum e, Selim Bölükbaşı. Onun dışında çok kalabalık çok bir güzel. ekip. Keman, akordiyon, Adem Temiz, Aydın Bergamalı. Çok e. güzel. şey Peki Füsun Hanım, bu müzik dışında inşaat Mühendisi odasının başka sanatsal faaliyetleri var mı? Ee, fotoğraf konusunda çalışmalarımız var. Ee, bu bu çalışmalar da 2012 yılında başladı. Ee, bu çalışmalarda da Serdar Ercan direktörlüğünde... Hı hı. Temel başlangıç seviyesinde kurslar açıyoruz. Bu kurslara katılan arkadaşlarımızdan ileri fotoğraf atölyesi diye bir çalışmamız var. Her yıl farklı bir tema seçip Hı -hı. fotoğraf çalışmaları yapıyoruz. Ve burada üretilenleri bir sergiyle e, her yıl e, meslektaşlarımızla paylaşıyoruz. Burada üretilen fotoğrafları kendi e, yayınlarımızda takvim ve benzeri tamam. de kullanıyoruz. Hacandalar vesaire. Tabi takvimde özellikle kullanıyoruz. Bunun dışında 40 halk dansları, dansları grubumuz var. Bunun, bunda da yine meslektaşımız Sebla Çınar arkadaşımız Çalışma çalıştırıyor. Çalışma mekanı peki nerede çalışıyor? İmo çalışır? İstanbul Şube'yi kullanıyoruz. Müzik grubumuz çerşamba akşamları toplanıp Hı. çalışıyor. Değil, çalışma alanımızda biz o güzel Fotoğraflara bakarak çalışma yapıyoruz evet, Şöyle Harbiye'den Harbiye'de, e, ta, Taşındık yedir. Karaköy'deyiz hmm. Uzunca bir süredir hmm. Buna uygun Bir fuaya alanımız var Sergilerimizi de burada yapıyoruz hmm, e, Müzik grubumuzda çalışmak için Burayı kullanıyor çok güzel. Ama konserlerimizde kendi Konferans alanımızın Koltuk sayısı Seyircimize küçük, küçük yeterli olmadığı hmm. için dışarıda Daha büyük salonlarda yapıyoruz hmm. ee, Verdiğimiz Kendi etkinliklerimizde arkadaşlarımızın hmm. Bize konser vermeleri dışında hmm. Büyük konserler yapıyoruz Örneğin e, 2013'te yaptık bir tane hmm. 2014'te 2015'te Nisan ayı da yapmıştık 6 Şubat 2016'da yapmıştık. Yine böyle dışarıda büyük salonlarda. Çok güzel. Şimdi bu yılda işte 7 Şubat'ta yapmaya. Her yıl bir konser oluyor da. mu? Ee... Son yıllarda her yıl olamadı ama e, şimdi ben de hazırlanıyoruz. bir e, kaza geçirdim. E, evet bir ayak bileğim kırıldığı dağda. E, uzunca bir süre e, inaktif oldum yani. ve çok yurt dışı bağlantılı çalıştığım için e, müsait de olamamıştım. O nedenle böyle sağlık sorunları falan filan... ...araya girdi. Ee, ama... E, bir, ...bir yıl önce tekrar... E, ...aktif olarak e, başladım. Her hafta çalışıyor mu müzik grubu? Hemen Nasıl hemen her pariyot? hafta. E, yani e, bir şeyimiz yoksa... ...tabii şimdi ben de kişisel olarak... E, ...bir takım önemli projelerin... ...genel koordinatörlüğünü yapıyorum. Hı. Bazen zorunlu olarak seyahatlerim oluyor. Bazen İMO... İstanbul Şubesi'nin zorunlu başka şeyleri Hı -hı. olabiliyor. Nadiren erteliyoruz ya da iptal ediyoruz o haftaki Anladım. çalışmayı. Ama genel olarak çarşamba akşamları biz bir araya gelip... Konser öncesi artar evet. çalışma periodu. Konser öncesi artıyor ama son evet, bir yıldır galiba düzenli olarak her çarşamba günü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 Taklit şeylerden hoşlanmadığım için ya da çok batıya güzel. öykünen e, şeylerden veya e, e, pop e, kültüründen e, yine çok yok. hoşlanmadığım için e, geleneksel müziğimizi kendimizce yorumluyoruz. Ama e, tabii şey, e, kendi tarzımızla Ondan bir e, fark e, yaratarak e, yorumluyoruz. Peki bir şarkı daha dinleyelim mi? Mombar siz biraz anlatır mısınız? Ermeni halk hı. dansıdır Mombar. Hı hı. Burada da Asyonomik Mehmet Polat, e, Ud e, Asyonomik hı hı. Piyano, Martin Ornstein Klarinet, Kemanda Şaban Gölge, Adem Temiz Akronisyon Aydın Bergamalı Klarinet, Perküsyon'da İsmet Kızıl... Hı atladığım yerleri olabilir mi? Erdem Tekinay bas gitar çalıyor. Kadro. Çok ee, kalabalık bir kadro, evet. Hmm. Bu e, Montbar, e, Dünya Müziği insula albümünden. Hmm. Dünya Müziği listesine giren bir albüm. Oradan bir tamam. parça. O zaman e, Cankaya'dan dinliyoruz. Montbar. Montbar. <gülüyor> Teksting av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 E çok, çok kültürlü e, bir ortamda Çok kültürlü bir ortamda Çok dilli, çok kültürlü Hı -hı. bir ortamda büyüdüm Şarkılarınızda yansımış zaten o Evet e, hem Gürcüce, Lazca, Türkçe Hatta Arapça Arkasından işte İstanbul ondan sonra Uluslararası eğitimler e, iki master'ın var Biri Boğaziçi'nde, biri Avrupa'da, İtalya, İspanya'da Hı -hı. E, Ve müzikle ilgili e, Müziğe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 ...öyleymiş, çok öyle güzel. dediler... Tamam, <gülüyor> ...bir sördük <gülüyor> programda da... ...o, o ardından çalarız... E, ...Kül, daha sonra Kül albümünde... Aha. ...birlikte çalıştık... E, ...Kül'de de mi Emin İgüs ile çalıştık? ...Kül'de de Emin İgüs Aa, var... Güzel. ...orada Muammer Ketencoğlu... Hı -hı. ...Derya Turkan... E, o, ...var... Sonra Onun dışında salağımız var. E, e, bildiğimiz salağ, değil mi evet, yani? Evet, orada sala, evet. Sala <gülüyor> e, cenaze e, <gülüyor> duasıdır. <gülüyor> e, çocukken hani hocamızdan, Artvin'deki hocamızdan dinlediğim büyülenerek onu İngilizce sözlerle yapmıştım. Orada Muhammed Ketencoğlu var, Uğur Işık var, Serkan Çağrı, Ceyda Pirali. E, Roger Mills var. Yine yurt dışında mastering <gülüyor> yapıldı. Songphonic Records'ta Osman Kenan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 İngiltere'de Limbo'yla kaydettim. Eliksir yine, değil mi? Eliksir'de Göksel Bakta Gürdal, Tek Çan, Baki Kemancı var. Eee az az müzisyenler Aydıncan Kutlay, flamenko gitarda. Ceyda Fıreli var. yine Roger Mills var. Önemli müzisyenler arasında. Sonra ee, Nani ve Minör Nani tamamen diyorum. sözleri bana ait Çağdaş bir Laz dilinden inni Albümü onu da İngiltere'de Asio Namiq, Ivan Hussey ve John Wigans'la Birlikte kaydettim Londra'da Minör ve ee, Bu Mercan herhalde yeni mi e Yayınlandı e Mercan albümünüz e Mercan Can diye bir albümüm yok ee, Pardon şu Insula, insula, insula, i̇nsula Evet insula. en son basılmış albümüm o hmm. Onun arkasından dijital albümler yayınlandı Bir tanesi Haş hmm. Dünyanın İnlileri albümü Diğeri tatlı dilli sweet talker, e, e, hayasız, işveli, cilveli Anadolu eskilerini seslendirdiğim oradan bahçe, bahçe duvarından açtığımı dinleyeceğiz. dinleyeceğiz. E, kırmızı Gül albümü var, Merih Aşkın'la birlikte yaptık. Sıcak, e, minimalist, e, e, nostaljik Anadolu eskilerini çok birlikte güzel. yorumladık. Single selamam seni eskisi gibi. Onu dinleyeceğiz onu. Yüzdürüm Peki şu şey, filikamı single? E, yani Emin'le ile çalıştığınız işte bir sürü müzisyenle ama kızınızla da müzikler ha, yaptınız. Ha kızım Değil tabii. Biz de ondan <gülüyor> bir örnek dinleyeceğiz ama önce bahsetseniz. bay bay bayrağı ona devreyeceğim yakında. Eee evet. o Türkiye e, kızımız. Yurt dışında, hep yurt dışında okudu. Bologna Güzel Sanat Akademisi'ni bitirdi. Ondan önce İstanbul'da konservatuvar bitirdi. Şimdi Milano Üniversitesi'nde master yapıyor. Var mı yapıyor. peki albümü ya da? Var. Clouds, Clouds Sky'a artistik adı. O da yayınlandı. Dijital yayınladık yalnız. Onunla düet parçalarımız var. Onlardan i̇şte biri de Durme'yi dinleyelim mi şimdi? Dinleyelim. Peki. Mircan Kaya ve Kızından dinliyoruz. Durme. Durme. <Gülüyor>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 ...Kiyoto Üniversitesi'nde araştırma yaptı... ...şimdi yine Japon tarih üzerine... ...Universite British Columbia... ...Vancouver'da doktora yapıyor... Hı. ...o yüzden o yazma şeylerini birazcık... ...akademik paperlar yazmak Sence. şeklinde... <gülüyor> ...sürdürüyor. Peki Füsun Hanım bir soru olacak? Hı. Şimdi bunlar çok yoğun emekler... ...bu kültür sanata yönelik... ...hani sivil toplum örgütlerinin... ...çabaları falan ama yönetimler değişiyor... ...an geliyor. Peki... ...yani... Öyle bir şey olsa tabi bunların hiçbir ortada kalmayacaktır değil mi? Mesela e, inşaat mühendisliği rudusunun nasıl o süreci, genel kurul süreci yakın mıdır? nedir Çok evet. yakında aslında bu sürecimiz. Genel kurulumuz 22 Şubat Cumartesi günü. Ha, Şubat. Evet hmm. Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde olacak. Hmm. Biz şu anda 46. dönemdeyiz. 47. dönem için genel kurulumuz yapıp 23'ünde de 23 Şubat Pazar günü de Karaköy'de Mimarlar Odası'nda oylarımızı kullanacağız. Hı -hı. İnşa İnşaat mühendisleri İstanbul Şube Hı -hı. yönetimini seçecek. Çağdaş İnşaat Mühendisleri grubu mu şu anda? Şu Mevcut an uzun süredir, uzun süredir Çağdaş İnşaat Mühendisleri Hı -hı. yönetimde burada biz müzik konusunu konuşabildik tabii Tahmin ki bir meslek bu işte. sosyo-sekültür etkinlikler Kurulumuz, kurulumuzun çalışmalarından bir tanesi hı hı. mesleğe dair, ülkemize dair kendimize dair yaptığımız pek çok çalışma var Tahmin Çağdaş hocam. İnşaat Mühendisleri'nin hı hı. E, tabii ki bu müzik programında bunlardan söz etmek mümkün değil ama Çağdaş İnşaat Sonuçta Mühendisleri yaşama dair o da yani yaşama dair işte İstanbul için Kanal İstanbul'u yerine İstanbul'u depreme hazırlayalım Türkiye depreme karşı deprem hazırlayalım diyorlar. E, ulusal deprem seferberliğini ilan edelim. İstanbul'da hmm. yapı da onu rehabilite hmm. edelim diyorlar. Biliyoruz ki deprem kuşakları üzerinde tabii. ülkemiz. inşaat Geçen hafta yaşadık tabii, işte düşünün. Tabii, yani. Çok taze. E, bu senede 99 depreminin 20. yılıydı. 2019 tabii. biliyorsunuz. Yani. E, bu acıları e, hat, hatırlatmak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 bu 47. dönemde de yine Çağdaş İnşaat Mühendisleri Nusret Suno Başkanlığında Yenitim Kurulu'na adayı adayız. Olacak. 23 Şubat Pazar günü yapılacak seçimlerde de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 onlarca binada sismik isolasyon uyguladık. Ee, çok büyük projelerde antisismik hmm. cihazların kullanılmasıyla ilgili genel koordinasyon yapıyorum. Bir örnek, e, 1915 Çanakkale Köprüsü, hmm. Osman Gazi Köprüsü, pek çok devlet hastanesi hmm. gibi projeler. E, projeler. Bunların tabii e, daha e, alt e, düzeye indirilerek hmm. Ee, halkın yaşadığı konutlara indirgenmesi lazım o konuda da bir çaba gerekiyor ama e, ne yazık Korkut ki müteahhitlerin, şeyler söyleniyor müteahhitlerin yani. elinde olduğu için o tür kararlar binlerce ee, yüz binlerce, binlerce türlü, binanın yıkılacağından söz ediliyor evet, başka türlü şey. dinamikler olduğu için oralara e, o konuda bir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 Eee yeni insanlar ölüyor. yıkılıp yenilerin yıkı yeni hı hı. yenileri yapılan hani hı. o binalar da esasen örneğin bir Japonya'daki gibi %100 can ve mal e, varlığı e, koruma sağlayacak olan eee teknolojilerle teçhiz edilmiş değil. Yine konvansiyonel betonarme binalar bunlar. Evet. Çok... E, çok konu var tabii. Hı. Bunlar eee Çok şey konuşulabilir. Bir dinlesek mi? Olur. Bu Sevemem Seni ha, Eskisi. Türkü Ondan değil o bir tango. Sevemem Hadi. Seni Eskisi Aa, gibi güzel. bir içe doğuş olarak gelen bir tamam. e, single parça. Bir de videosunu yaptım. Hatta dün e, Dünya Müziği Otoritelerinden bir Ethno Cloud Latin Amerika jenrında videoyu bir numara yapmış. 40 çok tane videonun içinden. Ona ha, da şaşırdım. E, sevilerek dinleniyor. şeyin tamam. Streaming'i çok yüksek olduğu bu parçanın. Bir tango. O zaman onu dinliyoruz. Ayvin Hassi Asyonomic var bunda da. Ayvin Hassi çello çalıyor. Tamam. Piyano da Asyonomic var. Güzel. Dinliyoruz. Sevemem senin eskisi gibi bir can kayıta. Dinliyoruz.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 Eee inşaat mühendisi almıyoruz. almıyoruz. Yani. İnşaat mühendisi de tabii, odası, tabii. Şey almıyoruz. Gönüllü ee, çalışmalar bunlar. Yönetim kurulu üyeleri de Hı -hı. dahil hiçbir şekilde ücret almadan gönüllü olarak e, çalışan insanlarız. E, bunu vurgulamayı istiyoruz. Ben meslektaşlarımı özellikle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 devam tamam, güzel. Hoş <gülüyor> geldiniz. <gülüyor> buyurmuş olduk. Peki şey Mircan, sizi nereden takip edebilir dinleyicilerimiz? Yani sosyal medyada ee, sayfanız... yani Instagram var Mircan Kaya Official Spotify hesabım Hı -hı. var. Mircan Kaya bütün dijital mecralarda var YouTube burada. kanalım var Mircan Mircan Kaya. Facebook hesabım var Mircan. Ee, İnşaat Mühendisleri Odası'nın da sosyal medya hesaplarında. Caz cool my name. Tabii ki daha <gülüyor> bir şeyler tamam, Çok güzel. İki. Bizi var. de e, takip edebilirler. Evet. Facebook, Instagram ve evet, web, evet. web sayfamızdan <gülüyor> ima.org.tr'den takip edebilirler. Peki çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, program destekçim Ali Toker'e çok teşekkür ediyorum. Bu programı ve bundan önce yayınlanan programları Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından takip edebilirsiniz. Ben de bundan sonra sizin destekçinizin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Programı Mircan Kaya'dan dinleyeceğimiz bir türküle kapatmak istiyorum. Bahçe Duvarı'ndan açtım. Haftaya Pazartesi 94.9 açık radyoda Babil'den sonra programında yeniden buluşabilmek dileğiyle. Esen kalın.